Fayda zikredildi, cenazelerle alakalı, kişi öldükten sonra kefenlenip yıkanması, kabrine gömülmesi, cenaze namazının kılınması, sünnete göre Şeyh Albani burada bize meseleler olarak sayılar vermiş olduğu birinci mesele, ikinci mesele diye meseleler olarak bizlere bunları nakletti. Bugün ise yeni bir bölümdeyiz, yeni bir başlıktayız, o da... Mâ yentefi'u bihil meyyitu. Ölen kişinin öldükten sonra... ...bu dünyadan ayrıldıktan sonra... ...kabrinde ve ahiretinde kendisine fayda verecek olan şeyler. Tabii... Aleyküm Uselamu Aleyküm. Uselam Allah a Allah a bu konuda da... ...olduğu... ...gibi diğer konularda da öyle zaten. Ehli sünnet vel cemaat... ...selefi salihin yolundan giden insanlar... Vasat olan yolu, orta olan yolu ne yapmıştır? Tutmuştur. Ne bu konuda aşırı giden, haddi aşan fırkalar, gruplar, cemaatler gibi kişi öldükten sonra onun arkasından her şeyin ona ona fayda vereceğine itikad ederek öldükten sonra salih ameller göndermeye, onun adına salih ameller yapmaya devam etmişler. Ne de <gülüyor> bir takım gruplar gibi kişi öldükten sonra hiçbir şeyden istifade etmez. Ona artık hiçbir şey dokunmaz. Ulaşmaz. İtikadıyla sünnette, Kur'an'da ve sünnette meşhur olan, zikredilen e, salih amelleri terk etmişlerdir. Yani ikisi arasında bir orta yol tutmuştur ehl sünnet ve cemaat. Dedi ya bazı gruplar var ki Kişi öldükten sonra arkasından ne yapmaktalar? O ölü, o cenaze, kabrin içinde gömülmüş o kimse faydalansın diye arkasından namazlarının hesabını, kitabını yaparak, oruçlarının hesabını, kitabını yahut da başka bir şeyler hesaplayarak kitaplayarak hesap makinesiyle ne yapmaktalar? Öbür tarafa hayrı dokunsun diye, faydası dokunsun diye para hesabıyla bir şeyler göndermekteler. İşte biliyorsunuz ıskat denen bir şey var. Bizim memleketimizde de yapılıyor bu. Bazı Arap ülkelerinde de yapılıyor. Kişinin kılmamış olduğu namazlar, hayatı boyunca kılmamış olduğu namazlar hesaplanarak, her namaza bir miktar biçilerek ne yapılmakta? Hayat boyu, ömür boyu kılmadığı namazların tutarı ortaya konmakta. İşte 10 milyar, 15 milyar kişinin terk etmiş olduğu namaz sayısına göre Orada tutar çıkmakta. Tabi bunda da samimi değiller. Ne yapıyorlar? 3 tane fakiri, 5 tane fakiri bir araya getirip, toplayıp orada 500 milyon eski parayla, belki de 1000 lira para koyarak onu böyle 5 kere, 6 kere devir ettirerek ne yapıyorlar? O kişinin kılmamış olduğu namazı ödemiş olduğunu zannediyorlar. Yani adamın 10 milyar mesela namaz borcu 10 bin lira çıktıysa ne yapılıyor? İşte ölünün çocuğu 500 lirayı getiriyor, koyuyor oraya. 5 tane de fakir getiriyorlar. Orada 3-5 defa para devir yaparak ne oluyor? 10.000 lira tamamlanmış oluyor. Yani fakir alıyor, aldım diyor. Diğer fakire veriyor, verdim diyor. Ne olmuş oluyor? 500 lira aldı, verdi, 1000 lira oldu. Öbür kişi aldım, verdim diyor. Başkasına veriyor. 1500 lira oldu. Bu şekilde o mecliste yarım saat içinde ne yapıyorlar? Yani tiyatro oynuyorlar tabiri caizse. Tabiri caizse. Çekal Rahim Allah ona da değiniyor. İnsanların maalesef diyor bu tür şeylerle öyle kötü sonuçlara gitmekte ki bugün mesela bakıyorsunuz toplumda namaz. Anadolu'da ve birçok cahil ülkelerde namaz. Öldükten sonra da eğer kılmadıysan eğer, borcunun ödenmesi mümkün olan arkandan çoluğunun çocuğunun hesap kitap yaptırarak, ödeyerek hesabını, Allah ile olan hesabını kapatacaklarını zannettikleri bir ibadet olarak algılanıyor namaz. Maalesef. Halbuki namaz öyle bir ibadet ki ilim ehli ehl-i sünnet alimleri terk edenin hükmü hakkında ne yapmışlar? İhtilaf etmişler. Kafir mi değil mi diye. Durum bu kadar vahimken, durum bu kadar ciddiyken, durum bu kadar tehlikeliyken nasıl olur da insanlar böyle önemli bir ibadet konusunda gevşeklik gösterebilirler? Şeyh Albani Rahim burada bizlere ilk olarak diyor ki kulun kabirde faydalanacağı amellerden bir tanesi de arkada yapanların fayda amellerden bir tanesi de o ölüye yapılan dua arkadaşlar. Tabi o duanın da içinde biliyorsunuz kabul olma şartları var. İhlas ile yapılması lazım. Allah için yapılması lazım. O dua yapılırken Allah'a şirk koşulmaması lazım. Sünnete muvaffakat edilmesi lazım. Sünnete ittiba edilmesi lazım. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de allah Teala diyor ki Haşr suresinde وَالَّذ۪ينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ Allah Teala Haşr suresinde biliyorsunuz İslam'a ilk giren öncü Müslümanlardan bahsediyor. Es-sabiqun el minel muhacirin ve'l-ansar. Önce giren, ilk giren muhacir ve ensar olan sahabeler. Ellezinetteba'uhum biihsan. Onlara güzellikle uyan. Eşlerinden gidenler. Radiyallahu anhum ve raduan. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuştur. Ondan sonra Allah Teala bir sonraki ayette ensardan bahsediyor. Medine'yi yurt edinen Orayı kendilerinden sonra gelenlere hazırlayan ve kendilerinde az olsa bile kendilerine karşı kardeşlerini tercih eden insanlardan bahsediyor allah Teala ki bunlar da Ensar. Sonra diyor ki ayetin bir sonraki ayette وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ Bunlardan sonra gelenler var ya kimdir onlar? يَقُولُونَ رَبَّنَ اَغْفِرْ لَنَا Derler ki Rabbimiz bizleri bağışla. E allah Teala böyle olmamızı istiyor bizim muhacirler, ensarlar, onlara güzellikle uyanlar ve şunlar. Bizleri bağışla. Ve ihvaninellezina sabakuna bil iman. İman etme hususunda, bu dine girip mümin olma hususunda bizden önce girenleri de ne yap? Bağışla. Ve la tec'al fi gillen. Bizlerin kalplerinde, kalplerimizde onlara karşı ne yapma? Bir kin bırakma. Bakın yani Mesela bugün sahabe hakkında insanlar ileri geri konuşuyor. Bu ayet onların aleyhine delildir. allah Teala bakın bu ayetten iki ayet önce neden bahsediyor bize? Muhacirden ve ensardan bahsediyor. Ve sonra da medh ettiği, sena ettiği, övdüğü bir topluluk var. Onların da özelliklerinden bahsederken diyor onlar şöyle derler. Rabbimiz bizleri bağışla ve bizleri, kardeşlerimizi de bağışla. Onlar ki, Bizlerden önce ne yapmışlardır? Bu dine girmişlerdir. Kimdir bizden bu dine, bizden önce girenler? İlk başta kim geliyor akla? Yani babamızdan önce, dedemizden önce, atalarımızdan önce bu ayet ilk başta kimi kapsıyor arkadaşlar? Peygamber aleyhissalatü vesselam'a iman eden sahabeleri kapsıyor. Demek ki allah Teala'nın övdüğü o topluluk öyle hasletlere sahip ki bu hasletlerden, bu özelliklerden bir tanesi de ne? Onlar kendilerinden önce gelenlere nasıl dua ederler? Bağışlayın ey Allah'ım onları bağışla diye. Ve şöyle dua ederler. وَلَا تَجْعَلْ ف۪ي قُلُوبِنَا gillen. Allah'ım bizim kalplerimizde onlara karşı bir kin. Bizden önce gelmiş, bizden önce iman etmiş. Yine bunların başında kim var arkadaşlar? Sahabeler var. Bu ayetten sonra kalkıp kimse ne yapamaz arkadaşlar? Sahabeler hakkında, Hz. Ebu Bekir hakkında, Hz. Ömer hakkında, Hz. Muavi hakkında, Hz. Ebu Sufyan radıyallahu anhüm, cemiyen. onların hakkında ne yapamaz konuşamaz. Çünkü allah Teala'nın istediği topluluk Nasıl konuşması lazım konuşurken onlarla birlikte yani onların hakkında şöyle diye dua, şöyle dua etmesi lazım. Allah'ım onları bağışla ve bizlerin kalplerinde onlara karşı bir kin bırakma. Rabbena innaka raufur rahim. Ey Rabbimiz, sen çok merhametlisin, bağışlayıcısın. Bu ayetten de görüyoruz ki Allah Teala bizlerden önce gelenlere ne yapmamızı istiyor? Dua etmemizi istiyor. Ne, ne diyor? Onlar ne yaparlar? Magfuret dilerler. Bağışlanma dilerler. Biz de ne yapacağız arkadaşlar? Annemiz, babamız, atamız, dedemiz iman etmiş olma şartıyla, mümin olarak ölmüş şartıyla, eğer o şekilde öldülerse, ne yapacağız? Onlara dua edeceğiz. Allah'ım annemi bağışla, babamı bağışla, atalarımı bağışla değil mi? Bu şekilde dua edeceğiz. Tabi, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor diyor ki davatu'l mer'il muslimi liahih bi zahril gaybi müstecabe. Bu hadis sahih Müslim'de. Bir Müslümanın başka bir Müslümana gaybinden arkasından onu duymuyorken, ondan uzaktayken dua ederse onun yapmış olduğu duası nedir? Müstecaptır. Allah Teala o duaya icabet eder. Yani senin kardeşin hakkında ellerini açıp bir dua etmen, bil ki Allah katında müstecab olan, kabul olan dualardan bir dua. Devamı da var arkadaşlar. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, اَنْدَ رَأْسِهِ مَلَاكُنْ Bu duayı yapan, kardeşine böyle duada bulunan, kimsenin diyor başı ucunda bir tane görevlendirilmiş melek vardır diyor aleyhissalatü vesselam. Bakın. Külla dğa lâxhihi bixir, qal al melakul muwkeluhhi amin, vla k, O görevlendirilmiş başı ucunda olan melek, o kimsenin yapmış olduğu duaya amin der. Bakın senin dua'na, kardeşin için yapmış olduğun duana amin diyen kim arkadaşlar? Bu konuda görevlendirilmiş görevi senin dua'na amin diyen bir melek var. Sadece amin de demiyor. Diyor ki bir بِمِثِلْ Senin yapmış olduğun bu duanın aynısını da sana allah Teala ne yapsın? Versin. Yani sen elini açıp bir kardeşine diyorsun ki Allah'ım sen onun günahlarını bağışla. Ayaklarını sabit kıl. Malını zürriyetini mübarek kıl. Bereketli kıl diye dua ettiğin zaman bil ki senin duan müstecap Allah'ın izniyle. Ve bil ki senin duana bir melek amin diyor ve o melek de senin için allah Teala'ya dua ediyor. Evet, ikinci olarak ölünün ardından ölünün faydalanacağı başka bir husus. Eğer hayatta iken ölünün adamış olduğu adak bir oruç varsa, o adadığı adak orucunun ne yapılması? Tutulması. Bakın, dedik ya Ehl-i Sünnet ve Cemaat, Selefi Salih'in yolundan giden insanlar ortaya oturmuşlardır. Şimdi bugün birisini görseniz, oruçlu iken. Dese ki ya ben oruçluyum deseniz ki ya hayırdır bugün çarşamba ne orucu? Dese ki ya babam vefat etti. Babamın da bir adak orucu vardı. Tutamadan vefat etti. Tutamadan öldü. Ben bugün onun yerine oruçluyorum dese belki birçoğunuz bile ne yapabilir? Şaşırabilir. Allah Allah ya. Adam ölmüş gitmiş. Ardından oruç mu tutulur? Diyen çıkabilir bile. Bazı kardeşlerin aramızdaki bazı kardeşlerden bile. Niye? Çünkü bilemeyebilir. veya da toplumda Ölülerin arkasından meşru olmayan birçok yapılan ameller ve gönderilen sahiplardan dolayı kendini sürekli garanti alma gayretiyle ne yapabilir? Konuyla alakalı bir bilgisi yoksa ya öyle şey olur mu diye tepki de verebilir değil mi? Ama dedik bizlerin bu din adına bu dinde yapacağı bir şey varsa ancak onu Kur'an ve sünnetle yaparız. Terk edeceğimiz bir şey varsa ancak onu Kur'an ve sünnetle terk ederiz. Bu konuyla alakalı deliller şöyle. Ayşe radıyallahu anh'a diyor ki Enne Resulallahü sallallahu aleyhi ve selleme kâl men mâte kim ölürse ve aleyhi suyâmun ve üzerinde de oruç borcu varsa sâme anhu veliyyuhu o kimsenin velisi mirasçır. Ne yapar? Onun yerine oruç tutar. Hadisi İmam Bukhari ve İmam Müslim rivayet ediyor. Bakın. Ebu Davud da aynı şekilde rivayet ediyor. Şimdi bu hadise. Bu hadiste şunu görüyorsunuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kim ölür ve onun oruç borcu varsa bakın burada adak yahut da Ramazan orucu gibi ne yok? Bir ifade yok. Genel manada orucu varsa, borç orucu varsa diyor. Bu Hadisin genel lafzını alıp genel ifadesini alıp mutlak olarak genel olarak ölünün orucu var, oruç borcu varsa, Ramazan orucu dahi olsa arkasından gelenlerin o orucu tutabileceğini söyleyen alimler vardır ehl içinde. Üniversitesi'nde. Ancak en doğru görüş, fıkı olarak olayı böyle biraz daha kurcaladığımız zaman, kaynaklara biraz daha indiğimiz zaman, hadisin lafzını biraz daha tetkik ettiğimiz zaman görüyoruz ki buradaki... Siyam kelimesi, oruç kelimesi mutlak bir oruç değil. Buradaki oruç, adak orucu, nezir orucu. Şayet bir kimsenin hayattayken adadığı bir orucu var ise, o kimse o hayattayken o orucunu tutamadıysa, öldükten sonra babası, anası, çoluğu, çocuğu ne yapabilir? O kimsenin orucunu tutabilir. Peki, neye binaen bunu söylüyoruz? Şu rivayetlere binaen diyor ki İbn Abbas bir rivayette diyor ki bir tane kadın gemiye binmiş deniz yolculuğuna çıkıyor. Deniz yolculuğuna tabii korkuyor. Araplar deniz yolculuğunda biliyorsunuz yani yabancı insanlar hele bir de dalga olduysa hele bir de gece vakti ise kadın diyor ki Allah Teala beni şu deniz yolculuğundan kurtarırsa, karaya çıkarsam, sağ salim, bir ay oruç tutacağım diye ne yaptı? Kadın bir adak adat diyor. Rivayet İbn Abbas rivayeti diyor. Diyor ki sonra kadın, tasum, hatta matet. Kadın adağını yerine getirmeden vefat etti. Fecaet karabetun leha, rivayette diyor ki bir akrabası, bir rivayette de imme uhtuha ev ibnetuha. Bir rivayette kız kardeşi bir rivayette kızı geldi ilen nebi sallallahu aleyhi ve sellem fe zekarat zalike lehu aleyhissalatü vesselama annesinin yahut teyzesinin yahut kız kardeşinin böyle bir ada kadılığından aleyhissalatü vesselama bahsetti diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam bakın nasıl cevap veriyor. Kıyas kullanıyor. Diyor ki aleyhissalatü vesselam e ra aytu ki lehu kâne deynun kunti takzîneha takzînehu şayet Annenin beşerden bir kimseye borcu olsaydı onun o borcunu öder miydin? Diyor ki nam evet öderdim. Yani annem falancadan şu kadar borç almış olsaydı ve biz bu borcun bilseydik. Alacaklısı bize gelmiş olsaydı isteseydi ne yapardık o borcu biz? Öderdik. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki işte adak orucu da nedir? bu şekildedir. Fedeyinullah'a hakkı anıqda. Allah'a olan borç Allah'a olan borcun ödenmesi daha layıktır diyor. Yani borç al alacak mı kim çünkü? Allah Teala. Iqdi faqdi an ummik diyor ki Aleyhisselam annenin borcunu ne yap? Öde. Öde. Bu hadisi Ebu Davud rivayet ediyor, Nesai rivayet ediyor. Yine Sa'd ibn Ubada Rivayeti var. Diyor ki radıyallahu anh. İstefta -tâ Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. İnne ummi matet ve aleyha nezrun. Fekal ikzihi anha. Saad ibn-i diyor ki. Bu rivayet İmam Bukhari, İmam Müslim'in rivayeti. Aleyhisselatü vesselam'a fetva soruyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü. Annemin adak borcu var. Ne yapayım? Diyor ki aleyhisselatü vesselam. Ikzihi anha. Sen annenin yerine o adak borcunu ne yap? Öde. Yerine getir. Evet. Bu görüş yani orucun adak orucu olduğu görüşü arkadaşlar İmam Şafi'nin Şafii mezhebinin görüşü İbni Hazm'ın görüşü pardon adak orucu olduğu görüş yani ölü öldükten sonra kişi öldükten sonra arkasından sadece oruç olarak adak orucunun tutulacağı görüşü İmam Ahmet İbn Hamelin görüşü. Ebu Davud diyor ki öğrencilerinden Semih'tü Ahmet ebne Hanbele yekul La yusamu anil meyyit illa fil nezir Ahmet ebne Hanbel diyor ki ölünün Arkasından ardından ancak hangi oruç tutulur? Adak oruç tutulur diyor. Ahmet ebne Hanbel. Tabi deminden söylemiştik demiştik ki Yani bu orucun mutlak oruç olduğunu söyleyen alimler de var. Az önceki Ayşe rivayetinden dolayı radıyallahu anh'a İlk rivayet ne diyordu Ayşe radıyallahu anh'a? Suyam, Kim oruç borcuyla ölür ölürse onun velisi ne yapar? Onun orucunu tutar. Bu hadiste oruç ifadesi geldiği için ne yapmış Şafii mezhebi İbni Hazm? Diyor ki eğer bir kimse ölürse, oruç borcu varsa Ramazan orucu olur, adak orucu olur, Kefaret olur. Arkasından kimler, akrabalar onun orucunu tutabilir diyor. Ama hadisleri tetkik ettiğimiz zaman Sahabenin de amelini gördüğümüz zaman İbn Abbas'la Ayşe'nin de görüşleri var burada. Şeyh Albani onları da naklediyor bizlere. Görüyoruz ki arkasından, ölünün arkasından tutulacak olan orucu hangisi arkadaşlar? Ada korucu. Mesela Amra denen bir sahabe var, bayan bir sahabe. Enne ummehe matet aleha min ramadan Annesi vefat ediyor. Ve annesinin de Ramazan'dan oruç borcu var. Ayşe Radiyallahu Anh'a geliyor soruyor. Diyor ki ey Ayşe ne yapalım? Onun arkasından bu Ramazan orucunu kaza edelim mi? Çünkü kadın hastalanmış. Ramazan'a girmiş. Ramazan'da oruç tutamamış. Sonra da iyileşmiş. Belki kaza edecek vakit bulamamış. Yani Ramazan orucu kalmış. Ne yapalım? Diyor ki Ayşe Radiyallahu anh, hayır kaza etme. Onun arkasından onu tutma. Ne yap? Ne yap? Bel tasaddaqi anha mekâne kulli yevmin nısfısa. Her gün için bir fakiri ne yaptın? Nısfısa. Bir sağa dört avuç. Nısfısa iki avuç. Yaklaşık olarak bir buçuk kilo yakın. Her gün için bir buçuk kilo ile ne yap? Bir fakir doyur diyor. Bakın Ramazan ile alakalı Ayşe radıyallahu anh'ın fetvası burada bizim için çok önemli. Niye? Biraz usul. Öğrenmek isterseniz dinleyelim. Hadisi ilk hadisi rivayet eden kim arkadaşlar? Kim oruç borcu varken ölürse onun oruç borcunu velisi ne var? Tutar. Hadisinin ravi, ravisi kim? Kim bunu bize rivayet ediyor? Ayşe. Ayşe radıyallahu haya fetva sorulmak için gelindiğinde oruç borcu olan kimse annesinin oruç borcunu kaza edeyim mi? Onun adına tutayım mı diye sorduğunda Ayşe ne diyor radıyallahu anh'a? Tutma diyor. Ne yap diyor? Yerine her gün için bir fakire yarım saha yemek yedir. Diyor ki, alimler, hadisi rivayet eden ravi, rivayet ettiği o hadisin manasını başkasından daha iyi ne yapar? Bilir. Demek ki ilk hadisteki mutlak olarak, genel olarak oruç ifadesinden maksat neymiş? adak orucuymuş. Şayet her oruç olsaydı, farz olan oruç olsaydı, Ayşe Radıyallahu ne yapmazdı? Bu fetvayı vermezdi. Aynı şekilde İbn Abbas'tan da bu şekilde bir fetva var. Bunlar bize neyi gösteriyor arkadaşlar? Oruç eğer adak ise ölünün arkasından tutulur. Evet. Diğer bir husus arkadaşlar, orucun şey e, ölünün faydalanacağı ölü kabre gömüldükten sonra onu rahatlatacağı başka bir husus bu kitabın ilk bölümünde de geçmişti. Ne arkadaşlar? Borç meselesi. Kişinin arkasından gittikten sonra borcunun ödenmesi meselesi. Adamın borcu olarak gittiyse sen onun arkasından onun borcunu ne yapabilirsin? Ödeyebilirsin. Peki onun borcunu ödemek için illa akrabası olman gerekiyor mu arkadaşlar? Gerekmiyor değil mi? Yani arkadaşı da olabilirsin, komşusu da olabilirsin yahut Müslümanların yöneticisi de olabilirsin. Peygamber aleyhissalatü vesselam öyle yapıyor değil mi? Başka bir hadiste biliyorsunuz Peygamber aleyhissalatü vesselam geliyor cenazeye soruyor. Cenaze namazı kılmadan önce cenaze hakkında insanlara soruyor. Borcu var mı? Aleyhissalatü vesselam soruyor. Borcu olduğunu öğrenince diyor ki Sallu Ala sahibukum. Bunun cenazesini siz kılın ben kılmıyorum diyor. Sahabeden bir tanesi kalkıyor Ebu de Diyor ki ey Allah'ın Resulü onun borcu Hı. benimdir. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam cenazeyi kıldırıyor. Ebu Katade'yi birkaç gün sonra görüyor. Diyor ki ne yaptın borcunu ödedin mi? Takipte diyor Aleyhisselatü Vesselam. Çok önemli bu husus. Yani borç hususu çok önemli. Ölünün ruhu diyor muallaktır, asılıdır diyor. Kabirde ölünün ruhu asılıdır. Ta ki ne zamana kadar? Borç. Ta ki borcu ödenene kadar. Onun için borç hususuna, borç mevzuna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Küçük olsun, büyük olsun, az olsun, çok olsun. Bir kenarda hadislerde biliyorsunuz vasiyet olarak yazılmalı. Ve bu borcumuzun miras paylaşması yapılmadan önce ne yapılması gerekiyor? Ödenmesi gerekiyor. Yani mirasta yapılacak ilk şey neydi? Borcun verilmesi, çıkartılması. Diğer bir fayda verecek, ölüye fayda verecek bir husus. Çocuğun, yani insanın çocuklarının yapmış olduğu salih ameller. Bakın kayıt yok. Geçen hocamız gelmiş hatırlarsanız. Çok çocuk demek, çok ecir, çok sevap demek. Hatta bu, bunu söyleyen hocanın 38 tane çocuğu vardı buraya geldi biliyorsunuz. Kaç? 45 miymiş? En son 38 biliyordu 45 tane maşallah. He. Hocanın 45 tane çocuğu vardı. Hoca küçük yaşlarda Şeyh Albani'nin yanında bulunmuş. Mısırlı, Medine'de yaşayan bir hoca. Çok güzel bir şeye değindi. Öncelikle dedi ki aşere-i cennetle müjdelenmiş sahabelerden bahsetti. Onların dedi en az çocuğu olan 15 tane. Bildim. Hatırlarsanız cumartesi günkü derste Allah Resulü Aleyhisselam Enes radıyallahu anhaya dua ediyor. Onun diyor malını ve onun zürriyetini mübarek kıl. Enes i̇bn Malik'in 120 tane çocuğu olduğu söyleniyor arkadaşlar. 120 tane çocuğu olduğu söyleniyor. Hoca güzel bir şey söyledi. Ne dedi? Dedi ki... Düşünsenize... Yani siz Ramazan'da en fazla kaç tane hatim yapabiliyorsunuz? Yani en... Hele Türkiye standartlarında... Türkiye Müslümanlarının standartları bu konuda çok düşük. Bir kere, o da en iyisi yani. En çok üç. En şeyi bir. Ama senin 20 tane çocuğun var bundan 15 tanesi Ramazan'da atim yapıyor. Hayri görüyor musunuz arkadaşlar? Sevabı görüyor musunuz? Yani hani bugünün tabiriyle zenginler hakkında diyor adam para basıyor böyle. Hiçbir şey yapmıyor ama para basıyor böyle. Sen de ne basacaksın tabiri caizse sevap? Çok büyük bir amel aslında baktığınız zaman. Çocuğun yapmış olduğu salih ameller babanın yapmış olduğu sevap gibidir diyor alimler. Yani sanki baba kendisi yapıyor. Niye? Delil ne? allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne, ne diyor? İnsanın diyor ahirette, kabirde وَاَلَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ insani illa سَانْ İnsana kabirde ve ahirette ancak ne vardır karşılık olarak? Çabaladığı, çalıştığı, yaptığı şeyler vardır dünyada. Çocukta onun çalışıp yaptığı bir şey mi? Elbette. Nasıl ki senin namazın, nasıl ki senin dünyada yaptığın neyse, senin çaba ve gayretinse çocukta nedir? Bunun dahilindedir. Bunun içindedir. Ondan dolayı diyor ki alimler bu ayetten dolayı ve az sonra hadiste gelecek. Hadislerden dolayı çocuk babanın dünyadaki neyi arkadaşlar ortaya koyduğu bir ameli. Ondan dolayı çocuğun yapmış olduğu salih ameller babaya kabrinde, anneye kabrinde ne yapıyor arkadaşlar? Fayda veriyor ve çocuk bunu zikretmese bile söylemese bile Tabii günahlar haller diyor ki şayet çocuğun yapmış olduğu günahlarda babanın teşviki varsa babanın o yöne doğru yönlendirmesi varsa elbette babanın da bu günahlardan bir payı var ama baba ölmüş ölmeden önce çoluğuna çocuğun hep nasihette bulunmuş namaz kılmaları haramlardan uzak durmaları için ama şey ne yapmamış çocuk dinlememiş kulak asmamış günaha girmiş o zaman ee, babanın sorumluluğu Ama baba alıyor çocuğu elinden tutuyor götürüyor bir liseye yazdırıyor. Alıyor bir alışveriş merkezinin içinde kadınlarla kızlarla beraber bir yere işe sokuyor. Veyahut buna benzer bir şey yapıyor. Ve bu çocuk günah işliyor. Ve bu çocuk zina işliyor. Haram işliyor. Elbette ki babanın burada ne var arkadaşlar? Sorumluluğu var ve cezası var. O da başka bir şeyler basacak kabirde. Dikkat etmek gerekiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "İnne atyabama akala'r raculu min kesbihi ve inne waladahu min kesbihi." Bakın. Diyor ki Aleyhissalatu vesselam bir insanın yediği en güzel, en temiz şey kendi kazancından yedidir. Başkasından şundan bundan gelen değil. Kişinin en temiz olarak yediği, en lezzetli olan, en tertemiz olan Allah katında kazancı kendi kazancıdır. Ve diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Ve inne veledehu min kesbihi Kişinin çocuğu da neydir? Kendi kazancındır. Onun için hadislerde de var. Baba ne yapabilir? Baba çocuğunun malından yiyebilir, alabilir. Çünkü çocuk da kimin? Babanın. Evet. Ki evet sen Senin malın babanındır diyor Peygamber Aleyhisselam. Gelen bir sahabaya. Tabi bu haline bu hadis bunun bir ölçüsü var Baban geldi... Senin bütün servlet böyle bir şey yok yani. <gülüyor> tamam? Evet. Mesela bu konularla alakalı hadisler var. Aişe radıyallahu anha rivayet ediyor. Diyor ki: "Ennaracul en kaale inne ummi uftilitet. Bir adam gelip soruyor diyor ki: "Annem aniden öldü, hiç beklemiyorduk." Demet Çakır abi, ölüm bazen nasıl geliyor? Aniden gelebiliyor. Bu da öyle diyor, annem diyor, birden ölü ölüverdi. Velem <gülüyor> Tusi Diyor ki, bir vasiyette de bulunmadı. Yani kim insanlar var ki uyanıktır. Ölürken hayırlı şeyler vasiyet eder. Der ki, ya malımın şu miktarını işte on bin bir bitene kadar kurban bayramında her sene bir kurban kesin. Eğer böyle bir ada kadar adam, şey böyle bir vasiyette bulunursa, pardon o vasiyet ne yapılacak? Onun mirasından alınacak. Uygulanacak. Ama tabii bu kadın ne yapmamış? Böyle bir vasiyet de yok. Ve adunluha leu tekellemet Diyor ki adam ama diyor annem konuşmadı yani. Böyle birden öldü. Hazır değildi. Hazır olsaydı, konuşsaydı böyle hayırlı güzel şeyleri vasiyet edecekti. Fe elleha ecrün in tesaddaktu anha veliye ecrün. Diyor ki adam şayet annemin adına Sadaka versem. Anneme bir sevapla ve bana da bir sevap yazılır mı? Diyor ki Peygamber Aleyhisselam Kala na'am fetesaddaq anha. Evet. Annenin adına sadaka da ver. infakta bulun. Sana da annene bir ne var? Ecir var. Bu hadis İmam Bukhari'nin, i̇mam Müslim'in rivayeti. Yine i̇bn Abbas radıyallahu anh devam ediyor. Diyor ki Sa'd Saad ibn Ubada vefat etti annesi ve o gâibun anha. Saad ibn Ubada'nın annesi vefat ediyor. Saad ibn Ubada annesinden uzak, yanında değil. Ve kâle ya Resûlallah inne ummi tuvfiye ve ana gâibun anha. Sa'd ibn diyor ki annem vefat etti. Ben yanında değildim, yakınında bulunmuyordum. Fe lenfa'uha in tasaddaqtu bir şey'in anha. Şayet onun adına sadaka versem onun adına infakta bulunsam ona fayda verir mi bu? Bakın insanlar Allah Resulü Aleyhisselatü gelip ne yapmışlar? Demek ki sormuşlar. Bugün kalkıp bir insan ne diyemez? Kardeşim ölülerin arkasından Kur'an okumak fayda verir. Diyemez. Niye diyemez? Çünkü o gün sahabeler buna benzer ölülerin faydalanacağı şeyleri gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ne yapmışlar? Sormuşlar. Şayet ölülerin arkasından Kur'an okumak, Kur'an okuyup onların sevabını ölülere göndermek bu dinden olsaydı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu muhakkak ne yapardı onlara? Açıklardı. Çünkü şöyle bir kural var. Nedir o kural? La yacuzut tehhir <gülüyor> veyahut da an vaktil hace bir ihtiyaç duyulduğu vakitte peygamber aleyhissalatü vesselamın o, o işi beyan etmesi, açıklamasını geciktirmesi caiz değildir. Yani insanlar anne babasına fayda verecek şeylerden bahsediyorlar. İnsanlar anne babasına fayda verecek olan kabirde onlara yarar sağlayacak olan şeylerden bahsediyorlar. Hele hele sahabelerin birçoğunun fakir olduğunu düşünün. Buraya, bu noktayı dikkat edin. Sahabelerin birçoğunun fakir olduğunu ceplerinden çıkarıp sadaka verebilecek pozisyonda maddi durumları çok iyi olmadığını göz önünde bulundurun ve her birinin çok iyi Kur'an okuyan birçoğunun, çok iyi Kur'an bilen, ezberleyen insanlar olduğunu ve her birinin Kur'an okuyacak konumda olduğunu ve bu şekilde annelerine hediye ederek onları rahatlatabilecek, kabirde onlara fayda verecek pozisyonda olduğunu düşünün ve buna rağmen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin onlara kabirlerde gidip de arkalarından Kur'an okuyup hediye etmelerini Söylememesini göz önünde bulundurun. Tabi Şeyh Albani Rahimahullah burada zikrediyor. Allah ona rahmet eylesin. Ee, bazı diyor Bidat ehli Şeyhul İslam İbn-i Teymiye'nin ve onun öğrencisi İbn-i Kayyim Rahimahullah'ın bu konudaki ölülere Kur'an okunabilir konusundaki görüşünü alarak ne yapmaktalar diyor. Ee, bunu kendi bazı batıllarını insanlara sirayet ettirmek için, insanları bununla zehirlemek için kullanmaktalar. Ama onlar diyor bilmiyorlar ki Ensarus sünne. Ne demek Ensarus sünne? Sünnet. Sünnete sünnet. ensar olan, Sıra. sünneti yayan insanlar. La yukalliduna fi dinillahi raculan bi aynihi. Yani ehli sünnet vel cemaat, selefi salih'in yolda giden selefiler bir kimseyi alıp bir makama, bir koltuğa oturup onu ne yapmazlar taklit etmezler. Çok önemli bir husus. Hatta Şeyhülislam ütmiyor Rahimullah'ın bu konuyla alakalı mesela bir sözü var. Diyor ki orada Şeyhülislam ütmiyor. Valem ya konumün عادة السلف إذا صلى تطوعا أو صام تطوعا أو حج تطوعا أو قرأ القرآن يهدون ثابذ ذلك إلى أمامات المسلمين. Bakın Şeyhülislam kendi ağzıyla Allah onu hakkı söyletiyor. Diyor ki bir yerde kitabın adı El-ihtiyarat 54. sayfada. Diyor ki, selef-i salihin adetinden değildi. Nafile oruçlar tutup, nafile namazlar kılıp, nafile haçlar yapıp, Kur'an-ı Kerim okuyup, bunu ölülerin ruhunu hediye etmek, selefin adetinden değildi. فَلَا يَنْبَغِيَ الْعُدُولُ an طَرِيقِ السَّلفِ Bundan <gülüyor> dolayı diyor ki, Şehrim İbn-i selefin yolundan ayrılmak, ondan sapmak ne değildir, caiz değildir. Zira bu yol afdal ve ekmel, en faziletli ve en mükemmel yoldur. Ama tabi, li kulli cavadin haf ve her şeyin atın neyi vardır, tökezlemesi vardır. Buna yakın bir atasözü de var Türkçe'de. Yani her güzelin bir kusuru vardır derler ya. Her atın da neyi vardır, bir Ayağının takıldığı, düştüğü yer vardır. Yani Şeyhülislamın Hulusi'nin teymiye olsun, öğrencisi olsun, İbnül Kayyum olsun. Bu konuda her ne kadar bunu söyleseler de doğru görüş onların görüşü değil. Çünkü umum deliller Ve en leyselil insani illa mâ sa'a İnsana ancak dünyadaki yapmış olduğu gayreti çabası vardır. Ayeti bu konuda asıldır. Her şeyi kapsar. Bundan bazı istisnalar var. Yani insanın kendi çabasının dışında, kendi gayretinin dışında ondan sonra yapılıp ona fayda verecek şeyleri bu genel kuraldan ne yapabiliyoruz? Biz delil ışığında ancak istisna edip çıkartabiliyoruz. Kur'an-ı Kerim okumak ve onun sevabını ölülere hediye etmek şayet o dönemde dinden olan bir şey olsaydı muhakkak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Annesi ölmüş, babası ölmüş, kendisi ölmüş olup kendisine soru sormaya gelen sahabelere bu yolda ne yapardı muhakkak gösterirdi. Evet. <gülüyor> Tabii Allah Teala başka bir ayette diyor ki Fatih Suresi 18. ayette "O men tezekka fa inna ma li lenefsi" Kim arınırsa Salih ameller yaparak, Allah'a iman ederek, salih amellerde bulunarak, ibadet ederek, فَاِنَّمَا اَتَزَكَّٰى لِنَفْسِهِ Kime yapmıştır bu arınmayı? Kendine yapmıştır. Yani senin yaptığın kendinedir. Evet. Tabii ee, Burada ilim ehlinden Şekal Banir Rahim güzel sözler naklediyor. Mesela El-Ez bin Abdullah abdüsselam diyor ki من فعل ta'aten lillahi te'ala ta Kim allah Teala Teala'ya bir ibadet yapar? ثم أهدا sevâbâ ilâ hayyinev meyyid Sonra bu yapmış olduğu ibadetin sevabını başka birisine, hayatta olan başka birisine yahut ölmüş olan bir kimse hediye ederse Lem bu sevap diyor o kimseye gitmez, geçmez. Niye? Çünkü وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ illa مَا فَاِنْ شَرَعَ فِي تَعَى نَاوِيًا اَنْ يَقَى عَنِ الْمَيْتِ bir ibadete ölü adına başlasa mesela bir adam kalkıp dese ki niye, yani, e, namazına niyet etse dese ki ben bu namazı iki rekat bu namazı babam, babam için kılıyorum dese diyor bu böyle bir namaz olmaz böyle bir niyet yoktur اِلَّا اَنْكَ فِي مَسْتَثْنَاهُ شَرْعُ كَالصَّدَقَةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجْ Sadaka para vermek Hac yapmak ve oruç tutmak. Hatta ilim ehli şunu konuşmuş. Şakalban onu da zikiriyor burada. Bazıları çocuğun yapmış olduğu salih amellere bakarak salih amellere bakarak ne yapıyorlar? Başkalarının yapacağı salih amelleri çocuğa kıyas ediyorlar. Yani diyor ki, çocuk madem hangi ibadeti yapıyorsa, yapıyorsa onun sevabı ölüye gidiyorsa eğer babasına gidiyorsa başkasının da Salih ameller yapıp onun sevabını babasına hediye etmesi diyorlar kıyas olarak caizdir. Ama demin okuduğumuz ayetlerde görüyoruz ki asıl olan nedir? İnsanın dünyada yapmış olduğu, kendi eliyle yapmış olduğu çabası ve gayretidir. Çocuk da zaten babasının yapmış olduğu dünyada nedir? bir? Çabasıdır, gayretidir. Evet. Ölüye başka ne fayda verir arkadaşlar? Ölünün arkada bıraktığı güzel eserler, sadakayı cariyeler. Adam kitap yazmış, yahut da kitap bastırmış, yahut bir medrese açmış, yahut bir cami yaptırmış. Değil mi? Yahut bir yol yaptırmış Müslümanlarının hayrına. Bunun gibi hayırlı şeyler ölüye ne yapar arkadaşlar? Sürekli sadaka cari olarak fayda verir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki اِذَا evet. مَاتَ insanu inqata' anhu عَنْهُ İnsan öldüğü zaman onun ameli ne haber? Kesilir. Yani ameli kesilir derken amelinden alacağı sevaplar kesilir artık. Yani öldükten sonra artık da namaz kılabilecek misin? Yok. Sevap da alamayacaksın. İlla مِنْ ثَلَافَ Ancak şu üç şey hariç. Üç şey sürekli devamlı ne yapıyor? Akıyor. اِلَّا min صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ Devam ede gelen sadaka-i cariye. اَوْ اِلْمٍ يُنْتَفَعُ bih Kendisinden faydalanılan bir ilim. Adam dünyada ilim tahsil etmiş. Bunu birilerine öğretmiş. Bu böyle arkadaşlar. O ona öğreterek, bu buna öğreterek devam ediyor, gidiyor. Bakıyorsun ki sen kabre girmişsin. Ölmüşsün. Aradan 100 sene geçmiş, 200 sene geçmiş, 300 sene geçmiş, 500 sene geçmiş. Senin bırakmış olduğun ilmin sana olan sevabı, ecri hala devam ediyor. Bakın İmam-ı Neveviler, değil mi? Şeyhülislam İbn-i Teymiyeler, Ahmet i̇bn Hanbeller, İmam Şafi'ler. Bakın yani binlerce sene geçmiş onların ilimlerinden faydalanıyoruz. Allah onlara rahmet etsin diyoruz. Bizlerin onların iliminden faydalanıp faydalandığımız her süre içinde onlar ne yapıyorlar? Arkadaşlar bundan faydalanıyorlar. ''Evveledin salihin yed'uleh'' Üçüncü şey de kişinin faydalanacağı, arkasında bıraktığı şeylerden bir tanesi de, kendisine dua eden salih bir çocuk. Tabi buradaki dua eder kelimesi, kayıt manasında değil. Yani çocuk doğanın dışında oruç tutsa, namaz da kılsa, hayra gitse, ilim talebesi, Kur'an ezberlese, yaptığı her şeyin arkadaşlar, sevabı ecre kime gidiyor? Anne babasına, Gidiyor. Onun için allah Teala'ya arkadaşlar çok dua etmek lazım. Çok zürriyet versin ve salih zürriyet versin. Bu çok önemli. Yani allah Teala'ya dua etmek gerekiyor. Bu hadis az önce okunmuş olduğumuz İmam-ı Müslim'in rivayet etmiş olduğu bir hadis. Ebu Katade diyor ki Kale قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem خَيْرُ مَا يُخَلِّفُ الرَّجُلُ min بَعْدِهِ فَلَاثٌ Diyor ki kişinin arkasında bırakacağı en hayırlı şey şu üç şeydir. Şimdi insanlara sorsan, insanların nezdinde, kişinin bırakacağı en hayırlı şey ne? Çoluğuna çocuğuna verdiği, bıraktığı mal, mülk, ya beş tane daire bıraktı, şu kadar para bıraktı. Adam, yani arkada bıraktığı çocuklarını ne yaptı? İhya etti diyor, değil mi? İhya etti. Ama kendini ihya edebildi mi? Yani kabrinde kendisine faydası dokundu mu? Onu, onu bilmiyoruz. Onu ancak neye göre bilebiliriz? Bırakmış olduğu şeylere göre. Bak ne diyor Aleyhissel Aleyhisselatü Vesselam? Kişinin diyor dünyadan giderken arkasında bırakacağı en hayırlı üç tane şey vardır. Nedir onlar? Veledun salihun yed'u lehu. Babasına doğada bulunan, dua eden salih bir veled. Salih bir zürriyet. Sen hayattayken çocuğunu tutup namaza götürmüyorsan, sen hayattayken gel çocuğun bir sayfa Kur'an oku demiyorsan, sen hayattayken çocuğuna tevhidi öğretmiyorsan, la ilahe illallah öğretmiyorsan, peygamberi öğretmiyorsan, elbette ki sen bu çocuk büyüdükten sonra bunun salih çocuk olmasını beklemeyeceksin. Yani sen evindeki bir çiçeğe dahi büyümesi için, yetişmesi için bir özen gösteriyorsun. Nasıl olur da çocuğunu okuldaki öğretmenin eline, evdeki televizyonun kucağına, bilgisayarın kucağına bırakır? 18-20 yaşına geldiği zamanda da bu çocuk niye oldu? Niye de niye böyle oldu dersin. Değil mi? Yani ömür çok çabuk geçiyor. Hayat çok çabuk geçiyor. Dün kucağına almış olduğun o bebek, yarın gözlerini bir açıyorsun, 20 yaşına gelmiş, 25 yaşına gelmiş, karşısına dikilmiş. Ne yapıyor? Belki seninle beraber sigara açıyor, belki seninle beraber başka günahları seninle beraber içiyor. Neden? Çünkü sen ne yapmadın ki? Sen salih olması için gayret sarf etmedin. Ve sadakatun tecri yebuluğu ecruha. Cari sadaka. Sürekli ne yapıyor sadaka? Devam ediyor. Ve her seferinde de ecr sevabı ona ulaşıyor. Ve ilmun yu'melu bihi min ba'dihi Ve kendinden sonra insanların amel ettiği bir ilim. Mesela düşünsene. Aileni ve aile içindeki bütün efradı cemaatle namaz kılmaya alıştırmışsın. Pazartesi, perşembe teşvik, oruç tutmaya teşvik etmişsin. Senden sonra insanlar bunu amel ediyor. Seni anıyorlar. Bil ki arkadaşlar bu amelinin bu ilminin, amel edilen bu ilminin sana neyi var? Çok büyük faydası var. Bu hadisi İbn-i Mace ve ibn Hibban rivayet etmiştir. Evet. Tabi burada Şakal Bani Rahim olan naklettiği bir hadis var. Bu hadis önemli bir hadis. Bunu da zikrederek dersimizi bitirelim. Zaten konu da bitecek. Önümüzdeki hafta kabir ziyaretlerine geleceğiz. Daha önce de inmiştik kabir ziyaretinin hükmü neydi? Mezheplerin görüşleri neydi? Kadınların kabir ziyareti? Konu gelince yine ne yapacağız? Kısaca ona değineceğiz. Diyor ki, hadiste Cerir İbni Abdullah radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturuyorduk. Kunna inde Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem fi sadrin neher. Yani gün başlangıcı. Gün yeni doğuyor, yeni başlıyor. Feca'ahu akvamun hufaten uraten mujtabi en nimâr evil abâ'a. Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına bir topluluk geldi, girdi. Bunlar perişan durumda insanlar. Yani ayaklarında ayakkabıları yok. Üzerlerinde elbiseler yok. Oralarını buralarını böyle abalarla tamam mı kumaşlarla örtmüşler. Perişan bir durumda gelmişler. Yanlarında kılıçları var. Mutakallidis suyuf. Ve aleyhim uzurun ve la şeyun gayruha. Yani bugünkü kumaştan başka ve kılıçlarından başka ne izarları var ne de başka bir şeyleri var. Yani hani gösteriyorlar ya Çanakkale'yi bunlarla fethettik iki tane asker var. Yani onlar bu gelen sahabelerin yanında o manzara zengin insanlar yani. Düşünün. Şimdi biz onlara ne gözden bakıyoruz? Pap ayakkabılar açılmış. Böyle, ama ne var? Üzerlerinde kışlık kalın değil mi? Kumaş var. Ayakkabı var. Duruyorlar yani. Bunlar gelmişler, perişan durumda. Çıplaklar yani, özelliğinde elbise yok. Kılıçlarını takmışlar. Mudar kabilesinden geliyor bunlar. Resulullah ve diyor ki, Cerir radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları görünce diyor, Tama'a ravechuhu. Yüzü değişti aleyhisselatü vesselam. Düşünsene. Aleyhisselatü vesselamın da, yani aleyhisselatü vesselamın garibanlık görmüş bir insan değil mi? Bir peygamber. Yani Mekke'de hayvan otlatmış. Aç kalmış, evinden dışarı çıkmış, açlıktan dolayı uyuyamamış. Yani, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir insan. Biliyorsunuz değil mi? Yani şimdi bu ifade belki bazılarına ağır gelebiliyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem garibanlık çekmiş bir insan. Yani Bu ifade hakikaten ta kendisi arkadaşlar. Allah-u Teala o peygamberine garibanlık çektirmiş, garibanlığı görmüş, yokluğu görmüş. Bugün ifadelerle anlattığımız zaman değil mi? Yani bugün anlatsak mesela, insan kendinden bahsetse, şimdi iyi bir durumda olan bir insan. Ne der? Ya biz yokluğu gördük. Ne gördün yokluğu işte? Yani evimizde bir tane tüpümüz vardı. Ondan yemek pişiriyorduk. Ondan banyo yapıyorduk. Ondan eve aydınlatıyorduk. Yani bu peygamber döneminde zengin insanın vasfı. Değil mi? Yani peygamber aleyhissalatü vesselamın döneminde bir garibanı dinle. Değil mi? Yani ne garibanlık? Yani yok öyle bir şey. Yani şu anda onu biz anlayamayız. Tabii alimlerden bir tanesi diyor ki, yani urmanca bir problem var. Yani onlara verilmeyen bu dünya nimetleri bize veriliyorsa, bu bollukla birlikte bizde bir salih amellerde artış yoksa, demek ki bu verilen mal mülk, bu rahatlık ne? Vebal. Azgınlığımızın atması için verilen şeyler. Böyle düşünmek lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içeri giriyor, çıkıyor. Bilal'e diyor, haydi diyor, ezan oku. Sonra kalkıyor aleyhissalatü vesselam. Öğlen namazını kılıyor. Fımma sa'ide minber Minberan sagiran. Küçük bir minber. Sımmet hataba. Aleyhisselatü Vesselam hutbeye başlıyor. Fehamidallaha ve esenâ aleyh. Allah'a hamd ediyor ve esenâ ediyor. Fekâli emmâ ba'd. Feinnallaha enzele fî kitâbihi. Başlıyor. Hutbeyi hac ediyoruz ya. Diyor ki allah Teala. Ey insanlar. allah Teala kitabında şu ayetleri indirmiştir. Ya eyyuhennâ suttakû rabbekum mullezî khalaqakum min nefsin vâhideh. Ve khalaqa minhâ وبث مِنْهُمَا رجالا كثيرا ونساءا وَاتَّقُوا الله الذي تَسَاءَلُونَ به والأرحام إن الله كان عَلَيْكُمْ رقيبا وَالآيَةُ التي في الحشر يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد وَاتَّقُوا الله إن الله خَبِيرٌ بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون الله o Allah Teala biliyorsunuz kendisinden sakınmamızı emrediyor. Bu ayetlerde Allah Teala cehennem ashabı ile cennet ashabının bir olmayacağından bahsediyor. Sakın ha diyor. Allah'ı unutup da Allah'ın o kimseler kendilerini unutturduğu insanlardan olmayın. Allah Teala sahabelere bu ayetleri okuyor, okuyor. Sonra diyor ki tasadduku qabla yu an yuhale baynakum ve bayna's sadaka. Ölüm gelmeden sadaka verme ile Aranıza bir engel yani ölüm girmeden önce Allah yolunda sadaka verin. Allah yolunda harcayın. Neyi kastediyor Resulullah sallallahu bu Mudar kabilesinden gelenleri? <tâ> Tasaddaqa rajulun min dinarihi, min dirhamihi, min min min min hatta قال: "ولا يحقرن أحدكم شيئا من الصدقة ولو بشق تمرة." hatta bana gadab Aleyhisselatü diyor hadi dinarı olan dinarından versin. Dirhemi olan dirheminden versin. Elbisesi olan getirsin elbisesini versin. Evinde diyor buğdayı olan gelsin buğdayından versin. Sizlerden birisi diyor vereceği iyiliği küşümsemesin. Veleki diyor bir hurmanın yarısı olsa getirsin versin. Yani Aleyhisselatü Vesselam bakın nasıl etkilenmiş gördü insanları. Yani etkileniyor ve sahabesini öyle teşvik ederek öyle ifadelerle bu hayra teşvik ediyor ki herkes bir şey getirsin. Diyor ki sahabe cerir. fe abta o yani insanlar biraz böyle gevşek davrandılar. Yani çok böyle şey olmadı birden. Herkes evine gidip bir şeyler getirip patıya getirmedi, koymadı. Diyor ki hatta bana fi vecihi'l gadab. Eleyset ve Bu anda öfkelendiği o anda kızdığını yüzünden anladık diyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzüne vurdu Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Allah, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Fakirleri görünce, bu yoksulları görünce üzülüyor. Ashabını hayra davet ediyor. Böyle biraz hafiflik görünce yüzüne yansıyor Aleyhisselatü Vesselam'ın gadabı, öfkesi. Kâle feca'e raculum minel ansar O arada bir bir tane adam çıkıyor Ensar'dan. Diyor ki elinde diyor bir surratin, ne var? Bir tane kese var. Min, vera, min verik. Gümüş. Fî, ve fi min zeheb. Altın. İçinde altın var yani kesenin. Ya da gümüş var. Kâdet ta ta'cuzu anhu. Yani elinde ne var onun? Bir kese var. Kese diyor onu ne yapamıyor? Taşıyamıyor. Yani taşıyamıyor derken kese avucundan büyük yani. Böyle getiriyor. Çıkmış kapıdan geliyor. Ondan sonra Fel kad acizet fenavela rasulullah sallallahu aleyhi geliyor. Tabi zor taşıyor. Aleyhissalatu vesselam hutbedeyken, minberdeyken Aleyhissalatu vesselam'a getirip veriyor veriyordu şeyi. Altından ya da rivayette gümüşten keseyi veriyor Aleyhissalatu vesselam. ya Rasulullah hazi fi sabilillah. Diyor ki ey Allah'ın resulü bu Allah yolunda verdiğim bir sadakadır. Allah için veriyorum ben fekabada Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem alıyor aleyhissalatu vesselam sonra قام ابو بكر fa'ata Abu Bekir kalkıp veriyor sonra Umar sonra قام Umar fa'ata sonra Ömer hemen kalkıp veriyor sonra قامel muhacirun vel ansar muhacirler ve ansar hemen kalkıp veriyor sonra tataba'a'a'n nasu fi's sadakat sonra artık insanlar ne yapmaya başlıyor sadaka getirip koymaya başlıyorlar فَمِنْذ۪ي د۪نَارٍ وَمِنْذ۪ي د۪رْهَمٍ وَمِنْذ۪ي Sahabe anlatıyor. Dinar, bir dinar getiren getirip koydu. Bir dirheme olan getirip koydu. Herkes diyor. Neyi varsa getirdi koydu mescide. حَتَّى رَأَيْتُ كَوْمَيْنِ ve تَعَامٍ bin. Caminin içinde diyor. iki tane tepe gördüm diyor sahabe cerir. Yani iki tane yükselmiş caminin içinde tepe. Birisi diyor yemekten millet getirmiş. Buğdayı, arpayı. Bir tanesi de yiyecek. Kılık kıyafet getirmişler. Hatta رأيت وجه رسول الله يتهلل كأنهو mezhebetun Aleyhisselatü vesselamın yüzü aynı diyor altınla yıkanmış yüz gibi parlıyordu. Parıl parıl parlıyor Aleyhisselatü vesselam. Yüzü. Neyden? Sevinçten dolayı. Mutlu oluyor Aleyhisselatü vesselam. Bunun üzerine Aleyhisselatü vesselam diyor ki Rasulullah فقالا رسول الله Bu meşhur sözünü söylüyor Aleyhisselatü vesselam. Kim senne fi'l İslam sunneten hasene falahu ecruha ve mislu ecri men amile biha ba'dehu min gayri an yanqusa min şey kim diyor İslam'da bu dinde güzel bir sünnet uygularsa bunu Türkçeye güzel bir çığır açarsa diyorlar oradan da nereye götürüyorlar bunu Bidatı haseneye götürüyorlar bu rivayet çok önemli bir rivayet yani sen alıp da Rivayeti böyle makaslarsan ne olur? Her yere çekersin. Yani hadisin söylendiği olay çok önemli. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu söylediği olayın Hidati haseneyle ile hiçbir alakası var mı? Yok. Diyor ki kim İslam'da güzel bir sünnet yaparsa o kimseye diyor yapmış olduğu sünnetin sevabı ecri ve diyor kim de bununla onun ardından amel ederse bir şey yaparsa bu amel, bu sünnetle amel ederse o yapanların, her birinin sevabından hiçbir şey eksiltilmeden o kimseye aynı sevap verilir. Düşünsene, sadaka veriyorsunuz. Arkanızdan sizi gören yüz kişi ne yapıyor? Sadaka veriyor. Mahallenizdesiniz. Sabah namazına, öğlen namazına camiye gidip geliyorsunuz. Sizi görüyor insanlar. Orada namaza gidip gelmeye başlıyorlar camide. Size arkadaşlar o her giden kişinin bir sevabı ne yapıyor? Ne yapıyor? Yazılıyor. Diyor ki وَمَنْ سَنْنَا سُنْنَةً İslami. الْاِسْلَامِ vam an senne sunne seyyi'a fi'l islam kan alayhi vizruh ve mislu vizri men amile biha min ba'dihi min gayri an yunkasa min awzarih shay diyor ki Allah Allah Resulullah aleyhissalam kim de diyor güzel değil de kötü bir sünnet yaparsa ne demek sünnet bir yola girerse bir amel işlerse insanlara bir şey yapmalarında örnek olursa o kimseye diyor yapmış olduğu bu günahın günahı yazılır ve onu görüp de onunla amel eden, onu yapanların günahlarından hiçbir şey eksilmeden her birinin günahı ne yapılır? Ona verilir. Bu hadis çok önemli bir hadis arkadaşlar. Sonra Aleyhisselatü Vesselam alıyor bu şeyleri, yemekleri, bu altınları, paraları, bu Mudar kabilesinden gelen garibanlara dağıtıyor Aleyhisselatü Vesselam. Veriyor. Şimdi görüyorsunuz ki Aleyhisselatü Vesselam burada ne yaptı? Hayra teşvik etti. Ve son cümlede ne diyor? Senden sonra, senin ardından, senin yapmış olduğun bu sünneti, bu ibadeti kim işlerse, sen ölsen bile, o yapanların her birinin sevabı, onların sevabından hiçbir şey eksiltilmeden sana da ne yapılacak? Yazılacak. Onun için çoluğuna çocuğuna Kur'an öğret. Eşine dostuna Kur'an öğret. İnsanlara kitap hediye et. İnsanlara tevhidi anlat, hakkı anlat o insanlar hayatta oldukları sürece, o insanlar tevhidi yaşadıkları sürece, o insanlar tevhidi insanlara öğrettikleri sürece, sen kabirde olsan bile sana ne var arkadaşlar? Tebliğ sevabı var. Sana tebliğ sevabı ve tebliğ ecri var. Dediğimiz gibi arkadaşlar bu hadisin hadisi bütünüyle okuduğunuz zaman, başından sonuna kadar okuduğunuz zaman hadisin iddati haseneyle ile yakından uzaktan hiçbir ilişkisi ve alakası yok gördüğünüz üzere değil mi? Çünkü Niye? Bir adam gelip ne yapıyor? Sadaka veriyor, eli avucu dolmuş, az daha böyle elinden düşürecek bir şekilde zor taşıyarak getirip bir sadaka veriyor. Bunu gören insanlar bunun ardından ne yapıyorlar? Sadaka vermek için yarışıyorlar ve böylece mescitte Allah Rasulü Vesselam mutlu oluyor, seviniyor. Bunun üzerine de bu sözü söylüyor. Yoksa Aleyhisselatü Vesselam bu sözü o zamana kadar, o döneme kadar Peygamberimizin yapmadı. Allah'ın ona emretmediği, kendisinin uygulamadığı bir şeyi, sahabeden kalkıp da birisinin yapıp da sen de ne güzel yaptın Demedi, dediği bir olay yok burada. Yani burada sahabeden bir tanesi Allah yolunda sadaka vermek, Allah yolunda harcamak nedir arkadaşlar? Teşvik edilen bir şey. Yani sadaka dinde var değil mi? Bu dinde olan bir şey gelip uyguluyor. Bunun üzerine de Peygamber aleyhissalatü vesselam dinde var olan, İslam'da var olan, hadisin ifadesi ne diyor? İslam'da kim güzel, onların tercümesiyle okusak bile. İslam'da kim güzel bir çığır açarsa, İslam'da olan bir şey yani. Senin, senden Allah'ın istediği, senden Resulünün yapmanı istediği bir şey sen yapar isen, zaten buna bidat denmez. Tek bir halde buna bidat denebilir, sözlük anlamıyla. Ne demek sözlük anlamıyla? Yani insanların uzun bir süre terk ettiği, yapmadığı, unuttuğu, senin ilk defa o ölmüş olan, unutulmuş olan sünneti ihya etmene ne denebilir? İddet denebilir. Bunu nerede görebiliyoruz mesela? Hazreti Ömer'in teravih namazında görebiliyoruz. İnanın arkadaşlar, yani Selefi Salih'in yolundan giden, Selefi olan insanları düşünmemekle itham eden, tefekkür etmemekle itham eden, buraya çok dikkat edin, fıkıhları yok diyerek e, böyle... E, Dar kalıplar içinde hareket eden insanlar olarak düşünen, itham eden insanların kendi dalaletlerine, kendi batıllarına getirmiş oldukları delilleri gördüğünüz zaman hayrete düşüyorsunuz. Yani mesela dinde Bidat-ı Hasene'nin olduğunu ispat etmek için getirdikleri başka bir şey deney Hz. Ömer'in ne yapması? Teravih namazını Teravih namazını bir imamın arkasında cemaatle kıldırması. Bir imamın arkasında cemaatle kıldırması. Diyorlar ki, Hazreti Ömer görünce insanları Mehmet, böyle teravih namazını cemaatle kıldırıyor. Ne diyor? Ne güzel bir bidat diyor Hazreti Ömer. Ne kadar güzel bir bidat. Diyor ki bakın, alın size delil. Bidatın güzeli de vardır. Hasenesi de vardır. Neden? Bak Hazreti Ömer güzel bidat diyor. Yani kıssaya baktığın zaman bir kere teravih namazı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir gün, iki gün, üç gün Cemaatle kılınmış bir namaz mı? Kılınmış bir namaz. Cemaatle kılınmasının önünde engel olarak görü gözüken ve Peygamber Aleyhisselatü tarafından terk edilen sebep ne? Faz olmasından korkması. Peygamberin vefatıyla bu korku, bu engel ortadan kalkıyor mu? Kalkıyor. O kalktıktan sonra Hazreti Ömer, Müslümanları tekrardan tek bir imamın arkasından topladığında, Hazreti Ömer peygamber döneminde yapılmayan, ve Peygamberin bir sebepten dolayı terk ettiği ve o sebebin de ortadan kalktığı bir gaye için o gaye ortadan kalktıktan sonra insanları tek bir imamın arkasından tekrardan toplaması nasıl bir olabilir ki? Öyle değil mi arkadaşlar? Yani, yani bir nasıl delil getirilebilir? Hiçbir alakası yok. Var olan, şey. olan bir şey. Elbette. Evet. Burada kalalım. Bunu netinelim. Aleykümselamun aleyküm. Önümüzdeki hafta inşallah kabir ziyaretleri kabir ziyaretlerinde Allah Resulü Aleyhisselam biliyorsunuz. sizlere diyor kabir ziyaretlerinden yasaklamıştım. koymuştum. Ama şu an diyor kabirlere ne yapabilirsiniz? Ziyaret edebilirsiniz. Çünkü kabirler ne yapar? Size ahireti hatırlatır. Vel tezidkum ziyaret ha hayran. Kabir ziyaretleri sizin hayrınızı arttırsın. Niye? Kabire gittiğin zaman ölümü düşünürsün ve böylece ne yönelirsin? Ahirete yönelisin. Hemen aradı ı en yezura fel yezur. Diyor ki Aleyhisselam Kim kabirleri ziyaret etmek istiyorsa artık ne yapsın? Ziyaret etsin. Ve la tegulû hucuran. Ama diyor kabirlerde ne yapmayın? Hucuran. Hucuran yapmayın. Ne demek hucuran? Onu da hafta yasaklayalım. Merak edin biraz. Aleyhisselam neden yasaklıyor? Ne söylememizi yasaklıyor? Bir şey söylememizi mi yasaklıyor? Yoksa bu nehirden şey nedir? Bu hadis biliyorsunuz i̇mam Müslim'in rivayeti. Subhaneke Allahumma bihamdik. Aşı adan ve ulayı halen de estağfurullah ve